Kesintisi olmayan bir ihsan içinde olacaklardır. Artık o müşriklerin taktıkları şeylerin kendilerini nefeci âkibete sürükleyeceğinden hiç şüphen olmasın. Daha önce ataları nasıl tapınıyor idiyse, bunlar da onları taklid ederek öylece tapınıyorlar. Biz de elbet müstahakları neyse eksiksiz tam tamına ödeyeceğiz.